اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بك الشياطين وأعوذ بك رب من بسم الله الرحمن الرحيم لا من من عاشى الله والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Allah Rabbil Hayy bil Hayy Efendim, dersimiz biliyorsunuz kıyamet alametleri hakkındadır. Bu gecede de çok önemli bir konudur. Artık e, kitaplar önümüzdedir. Oradan size kısaca anlatmaya çalışacağım. Evvela efendim, sahabe-i kiram arasında fakı olan efendim savaşlar kıyamet alametlerinden sayılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle. Bukhari hadis şerifinde la tequmus sa'atu kıyamet kopmayacak hatta tektet ile etani <gülüyor> azimatan iki büyük cemaat yekun beynevma mektaletun azimatan aralarında büyük savaş kopacak çok ölümler olacak bu iki müslüman cemaatında davahuma vahide <gülüyor> ikisinin de davası bir Bak hadis-i şerif zaten bunu baştan söylüyorum ki peşinen anlayın diye. Yani sahabe-i kiram arasında çıkan ee, muharebeler Resulullah tarafından haber verildi sallallahu aleyhi ve sellem, Ve bu çıkmadan kıyamet kopmaz buyuruldu. Ve çıktı. Bu iki Müslüman cemaat arasında ee, çıkan savaşta iki tarafında davası neymiş? aynı davaymış ne demek aynı dava hakkın ispatı batılın iptali dava bu fakat görüşler iştihatlar istimbatlar yorumlar değişmiş tabi araya girenler de olmuş onlar şimdi kıssadan içerisinde geçecek bu itibarla ama şu demektir önce bunu takdiri ilahi olarak kabul etmemiz lazım daha sahabe ekrem yaratılmadan evvel bu yazılmış mıydı yazılmıştı Efendim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, onların e, o muharebe katılacakların çoğu tabi oradaki muharebe katılanların illa hepsi sahabe değil. Tabi, tabi tabi çocukları var çünkü o dönemde tabi yeni etmeler, gençler e, efendim 15-20 yaşında el silahtan 18-20 yaşında el silah tutanlar efendim zaten e, Hazreti Osman'ın Rabbı Allah'ın şehit edilmesinden sonra olduğu için bu hadiseler efendim ne kadar bir zaman geçmiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra değil mi efendim ee, Hz. Sıddık 2 sene diyelim Hz. Ömer 10 küsür sene Hz. Osman Efendimiz 6 küsür sene e, böylece bir 18-20 sene kadar bir zaman geçmiş oluyor bu zaman zarfında zaten Resulullah Efendimiz'i göreme, göremeyip de doğanlar bile 18-25 yaşına gelmiştirler bu itibarla buradakilerin e, hepsi sahabe değildir. Hz. Osman benim şehit edenler de efendim, sahabe değildir çoğu. O Mısır'dan şuradan buradan gelip toplanan efendim e, rastgele adamlar diyelim. Bu adamlar e, sahabe değildir ekseriyetle. İşte dedik bir Hazreti Sıddık'ın oğlu mesela o geri çekildi. Geçen derste anlatıldı. Buradaki ifadelerimizde bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçen mesela Hazreti Ömer Efendimiz'e birisi işte sen niye kaçıyorsun kaderden mi şu bu laf etmiştir ya bu laf edilir mi Hazreti Ömer Efendimiz'e? E sahabe hakkında bu laf denir mi diye bizim hakkımızda efendim e, yorumlar yapmaya başlıyorsunuz. E, başlayanları duyuyoruz diye. Ne kereği var? Hazreti Ömer Efendimiz'e onu diyen illa sahabe midir? Değilir. Çünkü Aziz zamanında sahabe olmayanlar yetişmiştir artık. Ondan sonra sahabe-i kiramdan da olsa Resulullah Efendimiz'e bazı sorular sorulduğunda Allah'tan yasak gelmiştir. Ya lezine amenü la teseluhane şayin ayetle öyle şeyleri sormayın Habibime sorarsanız sizi üzer sıkıntıya düşersiniz. Sahabe de çok suallerden nehyetilmiştir. Şu şu konuları sormayın diye mesela. E geliyor babam cennette mi cehennemde mi? O geliyor anam nerede? Mesela böyle sahabenin de ilk dönemleri, bir de sahabe bedevi olanlar, yani çölden gelenler, ilmi toplumun sual cevap usulünü bilmeyenler, kainat efendisine hıtap şeklini bilmeyenler, Kur'an-ı Kerim'de de çok efendim, azarlanma olmuştur, sitem olmuştur. Dolayısıyla bunları doğru değerlendirmek lazımdır. Evet. Şimdi evvela diyeceğimiz şudur ki Efendim, burada çıkan savaşlarda başı çekenler hakkındadır tezkiyelerimiz. Başı çekenler iki tarafta da sahabedir ve çok değerli sahabelerdir. İsimleri geçecek. Bu zatların tabii ki davaları nedir? İslam'dır, haktır. Fakat on binler, yirmi binler, otuz binlerden bahsediliyor. Yeni etme on sekiz yirmilik daha sırasılığa görmemiş efendim cahil insanlar da ordu içerisinde bulunuyor. Basra ve Köfe civarında olmuş değil mi bu olaylar? Basra, Köfe neresi, Medine neresi? O zamanki ulaşımları biliyorsunuz. Yani Basra'da, Köfe'de yetişenler, on sekiz yirmi yaşına gelenler Resulullah sallallahu aleyhi ve medinesinde doğmamışlar ki Orada yetişmemişler ki Onları görmemişler ki Dolayısıyla Efendim işi kızıştıranlar Laf getirip götürenler Yanlışlıklar yapanlar Efendim Ve Savaşı körükleyenler çıkartmak isteyenler Olmuştur Biz bunları tezkiye Etmiyoruz tezkiye etme ihtiyacımız yok Niye çünkü onlar sahabe değildirler sahabe değildirler onlar ayak takımı bazı insanlar sebebiyet vermişlerdir bunlar anlatılacak şimdi ama davanın başındakiler orduların başındakiler efendim sahabe-i kiramdandırlar hem ulularındandır rıdvanullahi aleyh bunlar hak üzeredirler isabet üzeredirler efendim içtihat etmişlerdir şimdi hadis-i şerifleri dinleyince bunların hepsini anlayacaksınız içtihat etmişlerdir bu icatlarında hata payı var mıdır? Vardır efendim. Hadis şerifte ideste edel hakim fasahe vele Müştehit makamında olan, müştehit makamında olan deyince burada şimdi Hazreti Ali efendimiz müştehit miydi? Oho baş müştehitlerin. Peki Ayşe Hanımız müştehit miydi? abi müçtehit değil. Hudûdunuzu ezdiğini günadı Dininizin üçte ikisini aşeden öğrenin dedi. <gülüyor> İctihad makamındadır. Şimdi bir tarafta Hazreti Talib bir tarafta Hazreti Ashan veya veyahut Talha Zübeyr bu görüldüğü vakit iki tarafta da ictehat makamı sabit midir? Sabittir. İki tarafta müçtehit ayarında olunca burada efendim iki görüş çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu iki görüşün ikisinin de doğru olması mümkün müdür? Değildir. Allah'ın önünde hüküm nedir? Tektir. Ama müçtehit neye zorlar? Allah'ın indindeki hak olan hükmü bulmak için gayret gösterir. Allah'ındeki hak olan hükmü bulmak için iştahat ettiğinde gayret gösterdiğinden dolayı hata ederse ne alır? Bir cevap. İsabet ederse ne alır? İki sevap. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Şimdi efendim, kan çıkarsa abdest bozulur. Şafii de bozulmaz. Allah indinde hem bozulur hem bozulmaz diye bir şey olur mu? Allah indinde ya bozuluyordur ya bozulmuyordur. İmam-ı Azam bozulacağına hükmetti. İmam Şafii bozulmayacağına hükmetti. Ama senin benim bahsimi yapmıyoruz. Senden benden bahsetmiyoruz ha. ''Sen de şimdi hemen bir arkadaşınla ben böyle dedim, sen şöyle dedin, doğru iki cevap, ben bir cevap...'' Şey, sıfırın altında yüz derece, hiçbirinize cevap yok. Müştehit misin canım? Sen müştehidin ne dediğine bak. Sen müştehit misin? İctihadı anladınız mı? İctihad kapısı açıktır ama şu anda kapıdan girecek adam herkesin boyunu açmıştır. Şu anda yoktur. Ama Hazreti Mehdi gelecek mi? Gelecek. O müştehit midir? Müştehittir. Bak yine müştehitlik kapısı açık, Hazreti Mehdi müştehit olacak. O ayrı bir şey. Ah, Mehdi kimden okuyacak? Bu kadar zamandır müştehit yok da Mehdi kimden okuyacak da müştehit olacak? Resulullah ki dedi, yusluhullahu fi eyledin. Bir gecede Allah onu Mehdi yapacak. Hiçbir şey okumadan. E, öyle olursa ben de olurum canım. Ayrı bir dava yani. Müştehit olabilir ama şu anda yok. Allah isterse yapabilir mi? Yapabilir. Yapar. <gülüyor> Efendim İmam Rabbani buyurduğu gibi Leuğa min feyz min İsa leyasna gelen kuvveti maneviye mucize gelse bir başkasına o da ölüleri diriltebilir mi? Diriltebilir. Ölüleri dirilten İsa selam mıdır? Değil, Allah'tır. Ona vermiş. Başkasına da verebilir mi? Verebilir ama vermiş mi? Vermemiş. Ayrı dava. Şimdi bir adamı Allah müjdeli yapabilir. Hazreti Mehdi bir gecede yapacak. Ona bütün ilimleri verecek. E verir. Efendim. Bizden birine de verebilir. Ama böyle bir şeyin vuku şu anda yok. Ancak mesela haber verilmiş Hazreti ettiği özel. Diğerleri hakkında böyle bir şey yok. E şimdi nasıl iştahat edeceksin de. Hata edersem bir sevap alırım da. isabet edersem bir sevap alırım. Senin iştahat yetkin yok. Ancak müçsehidlerin verdikleri hükümleri... Efendim, anlamaya çalışırsın. O gayretinden dolayı sevap alırsın. Şimdi dediğimiz içtihat anladınız değil mi? Şimdi İmam-ı Azam ile İmam-ı verdiği bir hükümde mutlaka ikisinden biri isabetlidir. Öbürü de hatadadır değil mi? Çünkü Allah indinde iki ayrı hüküm olması düşünülemez. Allah indinde söz birdir. Dolayısıyla orada isabet eden efendim ne alır? iki ecir alır Hangisini seçilme ona da hüküm veremem yani o özel konularda ona da hüküm veremem çünkü o zaman her hükmü inceleyip tek tek hüküm verebilmek lazım ben onu diyebilecek güç miyim? çünkü Allah'ın dindedir o hüküm zaten ahirette çıkacak o ahirette çıkacak ama hata eden ne aldı bir ecir aldı burada hata eder deyince bana göre diyerek hata etmiyor ki o kadar ayet inceliyor, hadis inceliyor. Bir İmam-ı Şafii bir meseleye fetva var mı ki? 200 kere hatmettiği var Kur'an'ı. Hem de senin gibi atim değil, sen 200 bin kere hatmetsen sen ne yazar? Bir şey anladığın yok ki. İmam Şafii düşüne düşüne. 200 kere hatmet diyor, bir meselesi hiç çıkarıyor. Böyle adamla sabahalda uyumuyor. Efendim? Onun da kocası İmamı Muhammed hem de akrabasıdır. i̇mam Muhammed kimin talebesi? İmam-ı talebesi. İmam-ı Şafi tüccarlık yapacaktı. İmam-ı kitapları kaldı ona. İncelerken kitapları fıkıha merak etti ama ne adam oldu? Alimi Kureyş'ten bir alim çıkacak. dünya ilim dolduracak. Resulullah haber verdi. İmam-ı i̇mam Azam da haber verdi. İmam-ı Maliki de haber verdi. Hepsi hakkında sahih hadisler. Kimlerin çıkacağını? Efendim? İmam Şafii'nin evine İmam Muhammed Şafir geldi. İmam Şafii'nin kızı da ondan çok bahis duyardı. İmam Şafii'nin de bir kızı vardı. O kadar takvaydı ki. ibadetten durmaz. E İmam Muhammed gibi onun odasına giremiyordu tabii. Anahtarından falan bakıyor onu. Göreyim şu dur Gece ibadetine şey yapayım. Bir de teheccüde kalktı. İki rekat kıldı uzandı. Sabah namazına kadar uzandı. Ondan sonra sabah namazına kalktı. Şimdi o zamana kadar İmam Şafiye dedi, baba dedi, bunu bu kadar methettiğin adam, iki rekat kıldı, yattı dedi ya. Sabaha kadar, sen dedi sabah kadar namaz kılıyorsun, hiç uyumuyorsun. Bu benim hocam diyorsun. E bu iki rekat kıldı, yattı. Kızım sen sonuna bak dedi. Bir de kalktı, abdest almadan namaza durdu. Abdest almadan durunca anladılar ki uyumamış. E uyumadıysa kılsın, namaz otursun, zikir yapsın. Niye uzandı? Haa. İstihat meselelerinde... E ...uzanınca akıl daha iyi düşünebiliyor. Senin benim gibi yastığa bir metre uyumuyor ki adam. <gülüyor> e ben uzanacağım da sabaha kadar uyumayacağım. Var mı böyle bir hikaye? Adam uzanmış neden diyor? Çünkü vücudu ayakta tutmak, oturtmak ayakta daha zor. Otururken bile şu başını vücudunu tutmak için... ...beyinden bir miktar güç harcanıyor. O gücün tamamını içtihata vermek için... Hiçbir güç harcamamak için uzanmış. Peygamberler de vahiy geldi mi sırt üstü uzanırlardı. Kalktı İmam Şafiye ne dedi? Sabaha kadar namaz kıldın kendine çalıştın. Ben de sabaha kadar bin tane fıkhı meselesi çıkarttım Kur'an'dan dedi. Ümmete çalıştım. Şimdi 13'ün o konular çok ince konular derinlemesine gidersek hiç, yani tabi bu derse geçemeyiz geri 13'ün onu ayrı konuşuruz mezhep imamlarımızı metedem, evvelce bir konuşmuştuk daha ziyade konuşuruz ama da anladınız şimdi. Hadis-i Şer'den Uslan Bey bunların vasıfları vardır. Bütün ayetleri bilecek, bütün hadisleri bilecek efendim. Hangisi önce, hangisi sonra indi bilecek. Hangisinin hükmü kaldı hangisinin hükmü kalktı bilecek. Efendim ayet ne sebepleymiş bilecek, hadis ne sebeple buyurulmuş bilecek. Anladın? Bunları bunlar milyonlarca, milyarlarca mesele ediyor bilgisayarları geçiyor bu işler. Yani bu meselenin bir tane boyutu yok hepsini cem ederken milyarlarca mesele ediyor tabi bunlar da Allah vergisi hafıza kuvveti unutmama meselesi efendim bu alimler unutmak nedir diyorlar böyle bir şey bilmiyoruz unutmak nasıl oluyor bir unutabilsek diye soruyorlarmış yani unutmayı soruyorlarmış nasıl oluyor unutuluyor bir şey yani böyle şeyler şimdi bizim zamanımıza hiç uygun mu bu işler adam evini yolunu bulamıyor şey olmuş, akademisyen olmuş. Benim akademik bilmemlem diyorum ama cebinin yolunu bulamıyor. Cebinde ne var haber yok. Gözlük kafasında gözlük arıyor, kafayı üşütmüş. Şimdi bu adamlar bana göre diyebilir mi? Sen hafızan ne miktarda? Senin bir hafızanı yoklarım. Sana bir sene evvel bir şey, bir cümleler okudum onu sonra bir sene sonra evvahını fethini şaşırdın mı? Bittiysin zaten. Sene bu ureyelim mi? Ha. Şimdi bu zatlar müctehiddirler içtihatları sabittir hata ederlerse de hatalarına ne vardır e bir ecir vardır dedik şimdi hadis-i şerifde davaları birdir buyurması da buna işte davaları birdir Ya yani dava nedir hakka ulaşmak gerçeği bulmaktır ayrı yollardan gidilmiş olabiliyor bir yol çıkıyor bir yol çıkmayabiliyor ama o niyetle girdiği için o da bir ecir alıyor bu itibarla. İmam Rabbani Hazretleri tabii çok üzerinde duru bu konuların. İmam Şafii Hazretleri sahabe hakkındaki tarihi bilgide en fazla ileri olandır der İmam Rabbani. Ve İmam Şafii radıyallahu anh o da işte biz okanlara Allah elimizi bulaştırmadı biz de dilimizi bulaştırmayalım meşhur çözü vardır. Burada tabi ölçü sahabe-i kiramın hepsi adaletlidir. Sahabe-i kiramın hepsi faziletlidir. Fazilette mertebeleri farklıdır. Hepsi aynı derecede değildir. Ama okuduğu ayet-i kerime ve küllen ve Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama on tanesine isim verilerek cennet söz verilmiştir. isim verilerek ama o isim verilmesi Ashere-i Mübeşşere 10 kişi denmesi öbürleri hakkında e, efendim e, ihtilaf var anlamına gelmez çünkü onlar hakkında da ayet var ve kulle meadullah üstte. Hepsine Allah cenneti söz vermiştir. Şimdi zaten Hazreti Ali ile karşı tarafı düşünecek. Hazreti Ali o 10 kişiden midir? Cennette müjdelenen 10 kişiden midir? Peki karşı taraftaki Talha nedir? Zübeyr nedir? Dolayısıyla yani oradaki şeye de girsek yine hepsi cennetle müjdelenen zatlardır. Dolayısıyla o gibi insanlar hakkında konuşurken bir teskiye yapıyoruz. Yani diyoruz ki davaları birdir, Rasulullah Efendimiz de bunu bildirmiştir ve asla nefis yoktur, öfke yoktur, kin yoktur, buz yoktur, şahsi menfaat ve çıkar yoktur, riyaset, makam, mevki, sevdası yoktur, asla yoktur. Ama onlar olduğu için diyebiliyoruz bunu değil mi? Ondan sonra tarihe bakarsak birbirine girenler de bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama o zatlar hakkında, hepsi hakkında müjde var, hadis var, ayet var. Onlar böyle bir şey yaptıysa, Resulullah da bildirdiyse ki davaları birdir, demek burada biz de büyük bir imtihana tabi tutulacağız demektir. Çoğusu bu imtihanı maalesef kaybetmiştir. Kaybetmiştir, sahabenin hakkında konuşmuşlardır. Şimdi tabi görüşeceğiz bu konuyu Ayşe anamız meselesinde e, neler oldu Cemel Harbi bitti etti Hazreti Ali Efendimiz'in yanından haber geldi kapıda iki kişi var Ayşe hakkında konuşuyorlar aleyhine konuşuyorlar Hazreti Ali Efendimiz'den karşı cephedelerdi değil mi He? karşı cephedelerdi e, fakat e, harp bitti ölen öldü kalan kaldı Hazreti e haber geldi. Kapıda iki kişi var. Ayşe'nin aleyhine konuşuyorlar. Bizde böyle bir durum olsa, diğer insanlar da böyle bir durum olsa, demin harpten çıkmışlar. Onun aleyhine konuşuyorsa bir de matalya takarım. Karşı cephemdekinin. Hazreti ne dedi? Çabuk onların elbiselerini soyun, belden yukarı iftira sopasıyla dedi. 80 sopa ikisine de atın. Ayşe'nin haline konuşulur mu dedi. Rabbiyallah anh. Şimdi anlayacağız mesele. Bütün bu rivayetler zaten anlatacak ki size davaları birdir. Evet. Ama araya girenler olmuştur. Zaten biz de onları met etmek durumunda değiliz. Yani sahabe olmayan, bu faziletlere hali olmayan araya girenleri met etmek durumunda değiliz. Efendim, mesele neden olmuştur? ne sebeple gelişmiştir hadisesi ne gelince evvela ne dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir bu haber vermesi ne demektir işin ezelde yazılmış olduğunu göstermiştir şimdi Adem aleyhisselamla ile Musa aleyhisselam bir birbirine girdiler Adem aleyhisselam Musa aleyhisselam dünyada hoş görüşmüşler mi Yok bile dünyanın başında, bir ortasında. Ama Mevlana huzurunda tabii görüştüler. Miraç'a Hz. Resulullah'ın arkasında buluştular, değil mi? Safta. Kaç yerde görüşme var? Orada bir birbirine girmişler. Şimdi Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a diyor ki: "Senin yüzünden cennetten çıktık." diyor ya. Yani diyor mübarek adam yemesen dursaydın şu bu dayacından hep cennette olacaktık bu ne iştir falan. Adem selam diyor. Adem'e selam diyor. Telemoniye Alemlerin kadere Allah Peki Allah bunu beni yaratmadan yazmış. Olduğu takdir buyurduğu bir işten dolayı mı beni tenkit ediyorsun? Deyince şimdi orada tabii o söz gider. O zincirleme gider. Orada haklı yaksızı sen ben bulamam da Hadis'in sonu bağlıyor işi. Fehacca Adem-i Musa. Adem Musa'yı mağlup etti diyor. Hadis'in sondaki Adem Musa'yı mağlup etti ne demek oluyor? He? Adem aleyhisselam kaderle ortaya çıkınca bu yazılan bir imtihandır. E bu böyle olacak. E, dünya kurulacak. Bu kadar işte bizler geleceğiz imtihan olacak. E bunlar Adem aleyhisselam ondan yemesine bağlı şeyler değil mi? Mevla bunu bu şekilde efendim, takdir buyurmuştur şimdi aşanamız da ya nasıl iştir bu ne iştir sen nasıl çıktın bu işlere karıştın falan soruyorlar aşanamız dedi anam babanla niye evlenmiş dedi zâliğin kaderiyle takdiri ilahi e dedi bu bu takdir ilahi olmuyor mu dedi yani anam babanla evlenmişsen olmuşsun da Cık, ya şimdi bunlar arkası perdenin arkası karıştırılamayacak kaderin sırrı tefsiş edilemez bu ayrı bir konu. Burada bize imtihan olacak. Bu imtihanda da inşallah efendim kaybetmeyeceğiz. Çok ehli sünnet alimlerimizin görüşleri gereğince sahabe-i kirama tazim elden bırakmayacağız. Efendim ve böylece hepsini seveceğiz. Ama peşin hüküm verecek olursak yani mevzunun belki sonu beklemeden giden gelen olur. Başında hükmü verecek olursak bu içtihatta kim hatalıydı, kim isabetliydi? Hazreti Ali efendimiz ve taraftarları isabetliydi. Kaç taraftaki aşağınamız ve Talha, Cübeyr ve o taraftaki sahabe efendim hatadaydı. Fakat demin dediğimizi alırsa gele bu hata ne hatası? Senin benim hatama benzemez. Bir cevap kazandıran içtihat atar. Bunu da hükmü baştan da koyalım arayı dinlerken arasına yamulmayın diye söylüyorum. Yani kafanız o yana bu yana jimnastik yapmasına bir lüzum yok. Sonucu bağlıyorum. Çünkü rivayetler geçerken <gülüyor> karıştırabilirsiniz. Ama Hazreti Ali Efendimiz tarafı haklıdır. Zaten şimdi bununla yine meselesini nereden anlıyoruz? Resulullah Efendimiz bir kere... Hazreti Zübeyir'e, Hazreti Zübeyir, e, Zübeyir nesinin oğlu? Safiye halasının oğlu. Çok kıymetli sahabe. Ona sordu. Dedi, etühek bu Sen Ali'yi seviyor musun dedi. Bak ne zaman soruyor. O da dedi, tabii seviyorum. Ama inne setekrucu aleyhi ve tukatiluhu ve entelehu zalim. Ben sana söyleyeyim dedi, ey Zübeyir bir gün gelecek Ali'nin karşısında savaşa çıkacaksın. Ve onunla harp edeceksin ama sen haksız olacaksın. Bu hadisi efendim hakim müstedrekte rivat ediyor. Şimdi Ayşe anamızın başına gelecek olana bak şimdi. Resulullah Efendimiz bir gün oturuyor hanımlarıyla beraber. Hanımlarına soruyor. Eyyetü künne sahibetül cemelil edbeb tesiru hatta tembeheha kilabul hav'eb. Yukter yanımına ve han katla ve Şu hadisteki fesahat belagat adamı bitir böyle bir hadisi. Acaba diyor hanımlarına hanginiz o bol tüylü devenin Sahibesi olacaksınız? Cemel vakası tarihteki cemel vakası cemelle demek cemel deve. O niye dendi? O deveyi Azraşı Anamıza hediye ettiler. Çok pahalı, çok kıymetli bir deveydi. O da o deveyle çıkmıştı uzun yol olduğu için. Onun için o Resulullah Efendimiz diyor acaba hanginiz diyor o tüyleri bol, makbul devenin sahibesi olacaksınız. Ki Havep köpekleri, Havep denen bir yer var Basra'ya yakın. Resulullah Efendimiz niye gezmiş oraları ki? Hepsini Mevla bildiriyor. Onun için diyorum ki hadisler de nedir? vahiydir namazda okunmaz başka ama hadisler de nedir sahih hadislerin hepsi vahiydir çünkü Allah bildirmese ne bilecek bunların ne zaman ne olacağını diyor ki havep köpekleri hanginizin devesine havlayacak havep diye bir su var Basra'ya yakın Beni Amir diyarıdır sulak bir yer oranın köpekleri aşağı namazın devesine havlayacak yani o oraya kadar gidecek ki köpekler havlayacak ona Diyor, sağından solundan o kadar büyük harp çıkacak ki binler ölecek. Çok katli adam, Resulullah Efendimiz ki çok insan sağında solunda o devenin ölecek. Kendisi de az kalsın ölecekken kurtulacak. Hanginizsiniz diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Aşağı anamız böyle bir hayretle gülüyor bu hadisi duyunca. Şaşkır'ın dedi. Humeyra, la Pembe beyaz dedi Hümeyra dedi, Hümeyra dedi. Hümeyra dedi. Dikkat et sen olmayasın ha. Efendimiz bunu da haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dikkat et sen olmayasın. Şimdi bu konuları konuşmamızın çok önemi var. Onları sevelim derken de aşağınamız gibi diğer büyük aşere mübeşere gibi sahabelere de tenkit ve İftira yapmıyoruz. İşte el sünnet budur. Şialık ehlibeyti beyti sevmek anlamınaysa biz daha ileriyiz. Ama öbür sahabeye kızmak ve tenkit etmekse biz ondayız. Onun için İmam Şafii'nin şu sözü ne kadar? Levkâne rafdân hübbü âli Muhammedin felheşhedîs ve galâne <gülüyor> enni eğer diyor ehli beyti sevmek, rafizilikse, şiilikse, insanlar cinler şahit olsun ben rafiziyim. Yani eğer oysa, ama o değil ki. Nedir? Orayı seveyim derken burayı yermek ve sahabeyi bölmek ve çok büyük insanlara hakaret etmek. Ki Resulullah Efendimiz, Sahabemi sövmeyin, aleyhlerine konuşmayın. badi. Benim arkamdan sahabemi Kötü laflarınıza hedef tahtası yapmayın. Ve menahabbun hubbi Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve <gülüyor> men Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Onun için ma mena bi men Şibli Hazretleri sahabeye tazim etmeyen Resulullah'a da imanı yoktur. Buyurmuşlardı. E şimdi onların dediği şu söz yerinde midir ki onlar sahabeydi ama Resulullah'tan sonra onlar dinden çıktı, yoldan çıktı. Böyle bir şey insafla bağdaşır mı? Böyle bir şey insafla bağdaşır mı? Kainatın efendisi her şeyi haber verdi de onu mu bilmedi? Olacaktı da onu mu söylemedi? Böyle bir hadis mi var? Dolayısıyla e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَلَوْا اَنْ فَقَاهَدُكُمْ مِسْلَ اُحُدٍ sizden biriniz Uhud dağı kadar yani sahabeden sonrakilere geleceklere sizce hitap ediyor tabi yani şimdi sizden biriniz Uhud dağı kadar Uhud dağı kaç ton geliyor Amerika bile tartmamış daha Uhud dağının ağırlığınca altın verse Allah yoluna benim sahabemin verdiği bir ölçek değil yarım ölçek buğdaya değmez diyor onlar çok aldılar ayetlerle fazla çünkü yok zamanda zor zamanda garip zamanda hemen mücadeleye girdiler on üçündür ki e, bu ölçüleri e, sağlam alırsak ele sağlam alırsak ve iki taraflı konuşursak şimdi ehli sünnet hiç bu konulara girmez ehli bidat sapık fırkalarda bu konuları ağızlarından düşürmez ondan sonra bizimkilerden biri onlardan biriyle konuşurken bizimkiler mut mutar mut kalır hiçbir rivayet bilmez çünkü Ondan sonra o şöyle mi oldu, bu böyle oldu, bizimkiler de gelir, o cevenlik böyle var mı, şöyle var mı, sormamış Onun için doğruyu anlatalım, bütün yönleriyle açığa kavuşturalım ki el-i alimlerimiz bunu tarihe niye kaydettiler o zaman, el-i sünnet bu konu var. Konuşulmayacaktıysa, bu itibarla inşallah, efendim, sizlere e, bu konuyu işliyoruz. Şimdi, bu meselenin özeti, Mesela Hüzeyfe radıyallahu anh Geçen demiştim size ki e, Sırları aldı Resulullah'tan dedim Mesela o sırlardan yine o diyor ki Ben size desem ki Müminlerin annelerinden biri Bak usta Hüzeyfe o zaman da Çok evvel söylüyor Ben size desem ki müminlerin Annelerinden biri Sizinle bir harbe girecek Efendim Eee Böyle bir kılıç kalkan harp çıkacak desem hiçbiriniz bana inanmazsınız <gülüyor> diyorum mesela. Halbuki olacak diyor. Efendim, dediler subhanallah buna kim inanır? Efendim, ama e, Huzeyfe radıyallahu anh bu haberi verdi. Ayşe anamız o harbe çıkmadan evvel vefat etti Hazreti Huzeyfe. Düşünün Resulullah'dan aldığı sırlardan biriydi. Ve bunu söylemişti olacağını. Tabii ki e, Ayşe anamıza dedi ya hanginizin devesine ha, hep köpeklere havlayacak deyince bir güldü de sen olmayasın deyince sonra Hazreti Ali Efendimiz'e döndü. İn vülite min emriha şeyen tarfuk biha. Ey Ali eğer bir gün Ayşe senin eline düşerse ona çok iyi ve yumuşak davran. Bunu da söylüyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Belki bir şey olur, eline düşer. Yani bunun olacağını ve oldu hepsi. Evet, Hazreti Ali Efendimiz de emri tuttu tabii. Tutmaz olur mu? Ne emir edildiyse. Efendim, bu, burada yine ana noktalardan birisi. Ana noktalardan birisi, Hazreti Ayşe annemiz olsun, Hazreti Ali Efendimiz olsun, iki fırkada, ee, bu sefere bu yolculuğa savaşmak niyetiyle çıkmadılar. Bunu da söylüyoruz baştan. Niçin çıktılar? Müslümanların arasını sulh için çıktılar. İki tarafta barışı teşhis için çıktı. Efendim? Ve lakin onların kastı olmadan onların ellerinden iş çıktı. iş çığırından çıktı. Başkaları devreye girdi ve onları dinlemediler. Dolayısıyla onlar dinlenseydi yine bu olacak değildi. Ama iş o noktaya geldi. Ne Hazreti Aş'a tarafındakiler, ne Hazreti Alem'in tarafındakiler istemeden bazılarının işte işi karıştırmasıyla bu iş başlamıştır. Bunu da baştan söyleyelim ki hiçbiri harp için çıkmadı. Hatta e, yine burada efendim e, bu hususu daha iyi aydınlatacak konuşudur ki Aş'anamız Basra'ya geldiğinde beni Amir suyuna konaklayınca köpekler avladı. Köpekler avlanınca aşhanamız dedi ki bu suyun adı nedir? Dediler ki Havap suyudur. Hazedaj hemen Resulullah'ın buyurduğunu hatırladı sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki efendim Ma'unun illa Ben dönüyorum dedi. Daha gitmiyor daha iş başlamamış. Ben döneceğim dedi. Deyince Zübeyir dedi ki Beltak Demine. Yok ki dönemezsin dedi. Geleceksin. Nereye geliyorsun? Ferakil Müslümün. Müslümanlar seni görmesi lazım. Yoksa savaş çıkacak. Anamız var diye onu senin hükmünü dinlerler. Resulullah hanımı olarak sulhu ancak sen sağlayabilirsin dedi. Ve aşağı anamız o köpeklerin avlamasından hadise hatırladı dönmek istedi. Velakin Hazreti Zübeyir de iyi niyetle sen olmazsan bir ağırlık olmaz. sulhu sen sağlayabilirsin anamız olarak dedi. Böylece... Ayşe annemiz. Yine dedi ki ben dönmem lazım. Resulullah dedi ki köpekleri havladığında haliniz ne olacak sizden birine dedi. Nasıl haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar efendim e, kasıtsız, ihtiyarsız, iradesiz. E, takdir ilahi tecelli etmişteki kastım bu. Yani şimdi demin konuşmalarda biraz yanlış anlamaya mahal vermemek için izah gerekiyor. Efendim halbuki ne acet sohbetleri toplam itibariyle dinleyenler anlıyorlar ama bazı yeni gelen oluyor ortasından katılanıyor, bazısı uyuyor yarısı da uyanıyor onun için konuları doğru anlatmak yok. mesela şimdi demin gibi, bu kaderi ilahidir kaderi ilahidir deyince sizden birisi de kalkıp diyemez ben içki içiyorsam kaderi ilahidir ben zina ettimse kaderi ilahidir ben herifin evini yaktımse kaderi ilahidir yani bundan onun benzerliği yok neden Hz. Ali Efendimiz harb için çıkmadı Ayşe anamız harp için çıkmadı. Sul için iyi niyetle çıktı. Sul için iyi niyetle çıkmak sevap değil mi? Hayır değil mi? Yani bir şerre niyet edip de çıkmadı ki kaderdir desin de içki. E i̇çki içmenin helal tarafı var mı? İyi niyeti var mı? Zinanın meşhur tarafı var mı? Gitsen iyi niyetle yaptım diyesin. Anlatabiliyor muyum şimdi? Orayla orayı birbirine bağdaştırmayın. Çünkü iyi niyetle bir yola çıkmış. Ama yolda başka olaylar gelişmiş. Kendi iradesi dışında. Buna ne denir? Buna tabii takdir-i ilahi denir öyle mi? Haç yoluna giderken yolda mahsur kalırsan, araban bozulursa, uçağın düşerse veya efendim yaralanırsan bir gidemezsen buna ne denir? Takdir-i ilahi ama sen dersen ki ben zaten hacca gitmiyorum. E takdir-i ilahi gitmiyorum. Ya e, farsa niye gitmiyorsun? Yani şimdi bunların farkını fark edebiliyorsunuz inşallah. Ha, bunları birbirine karıştırırsanız siz de başlarsınız çok içtihatlar yapma. Oo! de neler var? Şatravan müftüleri var. Oturun şatırvanda. Cahizdir değildir. Asar keser. Evet. Şimdi gelelim. Efendim. Mesele nedir? Mesele şudur. Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi mi? Anlattık mı? Anlattık. Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesinin ertesi günü. Hazreti Ali radıyallahu anh geldi. Süfyan-ı de yanında. Baktı ki bir cemaat Talha'nın başında toplanmış radıyallahu anh Hazreti Talha. Büyük sahabe tabi. Cenneti vacip etti Resulullah buyuruyor. Onun yanında bir cemaat toplanmış. Ebu Cem İbni Huzeyfe dedi ki ya Ali görmüyorsun bu nedir ne oluyor yani şimdi bir de biat meselesi var Hazreti Osman şehit olmuş halife kim olacak noktasında ertesi gün yani ne konuşuluyor falan acaba merak etti Hazreti Ali Efendimiz bir şey konuşmadı konuya da girmedi efendim sonra e, Hazreti Talha e, Hazreti Osman Amcasının oğlu olduğu için efendim, nasıl olacak amcamın oğlu şehit edilecek, e, e, mülkü elinden alınacak, yağmalanacak evi ocağı Hazreti Osman gibi zatın. Bunu kim yaptı, niye etti sorulmayacak. Bu nasıl olacak dedi yani. Hazreti Talha haklı olaraktan konuyu buradan ele aldı. Şimdi o arada tabii bazıları geldiler dediler ki sen Hazreti Osman'ın amca olursun açarayım mübeşer beşereden cennetle müjdelemiş müzahsın şimdi halife de kalmadı ortalık karışmasın sen elini şey yap uzat efendim sana biat edelim gibi bazıları çıktılar Hazreti Talha dedi ki meşvere kurulup istişare olmadan öyle sizin bana biatınızla bu iş olmaz sahabe bunlar büyük insanlar tabi böyle Öne gelen lafıyla hareket etmez. İstişare kuracak. Bazıları dediler ki ya şimdi bu kadar binlerce adam Mısır'dan şuradan buradan dağdan bayırdan toplandı geldi Hazreti Osman'ın evinde ceyd etti bunlar. Bu fitneyi kim sürükledi buraya getirdi. Şimdi bu millet geri dönecek. Efendim kim öldürdü diye kimse sormayacak. Ondan sonra bu kargaşanın önü alınır mı? Bu ümmette güvenlik kalır mı yani? Halife evinde şehit edilip de hesabı da sorulmazsa bunun güvenlik sorunu var zaten. İslam'ın güvenliği tartışmaya açılır. Dolayısıyla bütün millet iş istediğini yapmaya başlar. Yani bu haklı bir e, konu. Ondan sonra Efendim o arada e, birici. Ee, Hz. i Ali Efendimize biat etmek üzere sahibinden birisi müracaat etti. Hz. i Efendimiz tabii haklı olarak biatı kabul etti çünkü hakkıdır, sırasıdır, hakkıdır. Efendim biatı kabul etti. Efendim Beytül Mal hazine açılarak işte ıı, taksimat yapılacak işte işler yürümüyor. Aziz Osman Şehit Ediline kadar muhasara altında ola, o memleket perişan olmuş. İşleri düzeltmeye başladı. Bu arada İnsanlar Hazreti Ali'ye biat ediliyor duyunca Talha'yı bıraktılar radıyallahu anh yani onun yanında bazıları vardı fakat o zaten meşvereye havale etmişti. O herkes duyan efendim Hazreti Ali efendimizin yanına geldi ve biat tamamlandı. Yani herkes biat etti. Hazreti Ali efendimiz Talha ile Zübeyr radıyallahu anh Umay'a haber gönderdi. Dedi ki herkes bana biat etti. Sizin biatınızı istiyorum. Öyle ya ihtilaf Çıkmasın. Onlar da biat ettiler. Yani Hz. Talha Özübeyr, Hz. Ali Efendimiz'e ne yaptılar? Biat ettiler. Fakat sonradan Osman'a yardımcı olunmadı. Hz. Osman evinde şehit olunurken yani bir müdafaa yapılamadı doğru e Şimdi de böyle bir durum oldu yani yapanın yanına kar kaldı gibi bir durum oluyor. Hiç katil bulunmadı. Kıssası yok. ...nasıl olacak diye pişman oldular... ...dediler ki Hazreti e, ...Hazreti Osman'ı... ...şehit edenler bulunup... ...kısas yapılacak... ...şart koşuyoruz... ...haklı mı bu talep? Ya size soruyorum... ...haklı mı bu talep? Haklı kardeşim... ...bir halife şehit edilmiş evinde... ...yani normal bir Müslüman'ı bile öldürene kısas varsa... Şimdi Hazreti Osman'ı öldürenler bir insanın kanında kaç kişi müşterekse zaten kaç kişi bir anda balta efendim muzra soktuysa darbe yaptıysa hepsi de kanda müşterektir onlar hepsi kısas yapılacak değil mi? Hazreti Ali Efendimiz buna cevap veremedi. Şimdi niye cevap veremediye gelince şimdi bakalım o da haklı neden katil malum değil kargaşa içerisinde bir izdihamla buran çıktı. Katil bu önemli bir konu kısas adam öldürüleceksin suçlayarak sen yaptın diyeceksin. Katil bilinmeyince kalabalık olunca Hazretihan Efendimiz baktı ortalık çok karışık tehir edilmesi ve işin netleşmesine havale etti. O da haklı mı? Haklı. Çünkü neden? Şu öldürdü bilinmiyor. Bunu da incelemek için şahitler dinlenmesi ona sorulacak bunu dinlenecek yüzlerce binlerce kişi kuşatmada vardı evinde. Yani bu içeriye girenler kimler girebildik bunlar bulunması lazım. Bunun üzerine e, Talha Zübeyir izin istediler biz ömreye gideceğiz dediler. E, Hazreti Ali Efendimiz de onlardan bazı sözler aldı yani bu işi karıştırmayalım ben bu işi bulacağım edeceğim yani bu şekilde bir izin verdi. Onlar ömrüye giderlerken Aşağı karşılaştılar. Şimdi Aşağı Osman'ın kanı ne olacak diyor. Bunlar da Osman'ın kanına meraklar katilleri yakalamak istiyorlar. Yala İbni Ümeyye vardı. Hazreti Osman'ın Sanada, Yemen Sanada tahsildarı ve valisi. Bu zat da çok Hazreti Osman'ı sever. Hazreti Osman da onu çok sever. Çok da mülk sahibi, servet sahibi, zengin bir mübarekimiş. Şimdi, Hazreti Osman Efendimiz de biliyorsunuz çok yumuşak olduğundan, çok cömert olduğundan, tabii ki cömert insanı, yumuşak insanı herkes sever mi? Sever. Şimdi Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam, ümmet kimi çok seviyordu? Harun çok seviyordu çünkü Harun yumuşaktı. Musa Aleyhisselam'ın lazım peygamberlerden ama sevilmezdi pek. Yani halk kendi ümmeti içinde. Neden? Sert. Sert ama haklı, haksızlığa değil ki haklı, tamam ama milletin bir tabiatı vardır diyorum. Milletin ha, bu millet yumuşak adamları seviyor. Böyle iyi huylu. Şey. Hazreti Osman Efendi'mizin kanından çok üzülen oldu yani. Çünkü çok iyilik yapmış insanlara, cömert insan, hepsi üzüldü yani. Bu şimdi bu kan yerde kalmaması lazımdır. O da ömreye geldi. Ömrde buluşunca bunlar 400 bin Dinarlık bir yardım koyarım ben bu işe, bu katiller bulunup kısaca bulması için size destek. Ya bu baya bir mesele. Kureşten 70 kişiye de binek verdi, size de binek vereyim, Siz de bu işte koşuşturun oraya buraya bunlar uzaklara gitmiş oluyor, kaçmış, memleketine dönmüş bunlar, celp edilecek bunlar. Baya bir insan. Bu böyle şimdiki gibi değil ki celp yatsın, karakol <gülüyor> eve gelsin. Yani uzak yollar, deveyle gidecek, adam alacak, bulacak, getirecek. <gülüyor> Aşağı da bir deve aldı. Adı asker, devenin. bin binara. En kuvvetlisi Zübeyir, en zengini Yala İbni Ümeyye bunun için. Şimdi bu kadar insan birleşince ben davet dedim biraz imtihan oldum yani. Bunlar da Basra'ya çünkü... Hazreti Osman'ı şey dediler, Basra tarafından gelenler çoğu da dönmüşler. O tarafa yöneldiler. Şimdi Basra'ya geldiler, efendim. İnsanlar da şaşırdı, bütün millet Basra köyü ve e, şimdi niçin çıktınız? Dediler biz, Hazreti Osman'a yardım edilmemesinden dolayı yaptığımız noksanlıklara tevbe için ve Hazreti Osman'ın hakkını almak için Allah için gazap ediyoruz onu öldürenle. Bunun için bu sefere çıktık. Efendim, Hazreti Ali'nin oradaki valisi İbn Ahnef vardı. Onu da e, biraz devre dışı bıraktılar. Yani sen de çekil bu işten, biz bunları bulacağız. Yani bunları kimse korumasın, bunlar tespit edilecek bu katiller diye. Şimdi bunu duyan Hazreti Ali Efendimiz... 900 yüz atlıyla... ...efendim... ...çıktı. Bunlar Medine'den çıktılar. Değil mi aşağı namaz öbürleri hep Medine'den... ...çıktı geldiler. Hazreti Ali Efendimiz de çıktı geldi. 900 yüz atlıyla... ...Zikar denen yere geldi. Efendim... ...ona da şimdi şöyle bir haber geliyor ki... ...Bastralılar... ...Talha ve Zübeyir'in etrafında toplanmışlar. Yani sanki... ...sana karşı bir durum... ...gibi bir haber geliyor... Hazreti Aliyefemiz etrafındakiler de bundan üzüldüler efendim ve ha, oğlu Hasan'ı Ammar'ı köf ehline gönderdi dedi ki onlar da benim yanımda olsunlar bari ki ben de bir kuvvet toplayarak gideyim Hazreti Hasan'ı Ammar mescide girdiler minbere çıktılar vaaz ettiler Hazreti Ammar dağ alt merdivende hutbe okudu Dediler Emirül müminin Hz Ali bizi size gönderdiği için istiyoruz. Efendimiz annemiz Basra'ya gelmiş. Yani Ayşe annemiz Basra'ya gelmiş. E, o dünya ahiret Resulullah'ın hanımıdır. kendi bir imtihan var burada bakalım kime itaat edeceksiniz. Böyle bir durumda kaldık. Hazreti Hasan dedi ki babam Emirül müminin size haber ediyor. Allah'tan korkan herkes bizim yanımızda gelsinler. Efendim ben mazlumsam bana yardım ederler ben zalimsem. Benim elime tutarlar vazgeçirirler. Yani illa da demiyor ki yani %100 ben ne diyorsam yapın demiyor. Yanımda cemaatimiz olsun ben mazlum duruma düşersem yardım edersiniz. Ben haksızlık yaparsam elime tutarsınız. Dur yahu dersiniz mesela yani. Bu şekilde... Yalnız Hz. Ali Efendimiz'in sözünde şu var, Talha ve Zübeyir bana en evvel biat edenlerdendirler fakat sonra biatlarını bozdular. Biatlarını bozdular, halbuki ben ne mal, mal sahibi olup zenginlikle bir şeyimi değiştirdim, ne de bir hükmümü değiştirdim. Yani Hz. Ali Efendimiz diyor ki, bana biatları devam etmesi lazım idi. Haklı mı? Haklı. E onlarda böyle bir bir bozma durumu oldu diye on iki bin kişi toplandı Hz. Ali'nin yanına. Radıyallahu on iki bin kişi. Efendim bunun üzerine Karim İbni Saad İbni İbn Keva iki kişi geldiler. Dediler ki sen bu kadar kalabalıkla buraya niye geldin? Resulullah mı vasiyet etti sana böyle bir şey olunca böyle yap? Ya da kendi içtihadınla mı geldin? Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, ben Resulullah'a en evvel inananlardanım. Hakikaten çocuklardan ilk inanan kim? Hazreti Ali. Büyüklerden Hazreti Ebubekir. Kadınlardan Hazreti Hatice. Mesela her sınıfın başı var. E, genç yaşta, küçük yaşta iman ilk Hazreti Ali radıyallahu anh. Dedi ben Resulullah'a en evvel inandım. Şimdi ben en evvel ben mi ona iftira edeyim yani? Ben haşa iftira edemem ki yani Resulullah bana böyle bir şey yap demedi burada. Fakat... Ee, ben bir iştahat ediyorum nedir bu hususta Resulullah'ın bana özel bir vasiyeti yok ama efendim Resulullah fücreten ölmedi ki ansızın gitmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harfte de şehit edilmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı ve kaç gün hastalığında kaldı mı kaldı yani vasiyet yapa bildi efendim ansızın ölen de denir ya bir şey diyecekti belki diyemedi Resulullah Efendimiz böyle bir şey değil müezzin gelir diye ezan okunurdu Resulullah ne buyurdu? Nuru ebabekrim fel yusalli binnez. Ebu söyleyin namazı kıldırsın. Evet. Benim durumumu da biliyordu. Hazreti Ali Efendimiz diyor şimdi. Benim varlığımı da biliyordu. Ama kime emri yaptı? Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın. Yani burada ben Resulullah'ın vasiyetine uydum diyor. O onu halife dine işaret etti. Ben de ona tabi oldum. Evet. Hatta bir hanımı karşı geldi biraz yani dedi ki Ayşe anamız dedi ki Ya Rasulullah dedi Ebu Bekir yani babası için çok yumuşak bir adamdır şimdi senin makamına geçip namaz kıldırırken sesi çıkmaz kimse duymaz sesini ağlamaktan katılır ağlamak namazı bozulur yani benim babamı bu işe Zolum, Ömer daha dayanıklıdır Ömer kıldırsa Ayşe anamız babasını korumak için yani burada Niyet etti ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf. Siz değil misiniz dedi Yusuf aleyhisselama neler ettiniz bu kadın milleti dedi karıştırma. Ebu Bekir kıldıracak dedi. Çünkü orada bir de Ömer'e deseydi acaba onu mu seçti bunu mu seçtirtti çıkacaktı. Onun için hep bu Bekir'e emretti namazı kıldırttırdı. Resulullah vefat edince biz baktık. Resulullah ki din işimizde namazı ona emanet etti. Biz de dünya işimizi de ona emanet edelim. Öyle ya din daha miyim? Resulullah onu seçti karşımıza namazda. Ben de biat ettim. Biatımda ve vefalı oldum. Sonra Ömer'e biat ettim radıyallahu anh. Ömer'in biatına da sadık kaldım. Sonra Osman'a biat ettim. Osman'ın biatında da sadık kaldım. Hazreti Ali Efendimiz diyor. Doğru mu söylüyor? E, doğru söylüyor. E, sonra insanlar kalktılar. Karkaşa çıktı sıçradılar. Onu öldürdüler. Ben onun ölümüne razı olmadım ama engel olamadım ben yokken efendim Hazreti Osman'da tabi savunmayı anlattık ya kan dökülmesin bırakın dedi kuşatma için o arada kuşatma yarıldı girenler böyle bir şey yaptı sonra beni halife seçtiler ben din korkusum, korkum olmasaydı beni halife seçenlerin teklifine e, red cevabı verirdim ama e, din, dini muhafaza etmek zorundayım en büyük halim de o o zaman efendim dolayısıyla ben dine sahip çıkmak için halife oldum tamam fakat dedi sonra muaviyeyi kastediyor radıyallahu anh birisi kalktı benim gibi İslam'ın başında ilk müslümanlardan değil akrabalığı da resulullah benim kadar yakın değil ilmi de benim kadar değil doğru mu söylüyor doğru söylüyor radıyallahu anh o dedi işte biraz benden çekişmek durumunda. Efendim kaldı diye O zaman dediler ki peki Bedir'de Hudeybiye'de, Uhud'da efendim senin arkadaşların, din kardeşlerin hicrette senin kardeşlerin İslam'a ilk Müslüman olmakta da senin kardeşlerin. Her hususta sana çok yakın olan Talha ile Zübeyir ile bu aranızdaki durum nedir? Yani sen Diyorsun çünkü onlar muaviye için radıyallahu anh, benim kadar eski değil benim kadar ilm yok tamam. Talha Zübeyre ne diyeceksin? O da dedi ki Medine'de biat ettiler Basta'da bozdular dedi. Ama ne güzel söyledi şimdi. Ebu Bekir'e biat edip de biatı birisi bozsa onunla da savaşırdım dedi. Ömer'e biat edip bozsa onunla da savaşırdı. dedi. Hazreti doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Ondan sonra e, efendim Onlara üç gün kadar e, çağırdı, davet etti. Ve lakin mesele nereden kaynaklandı biliyor musunuz? Mesele şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in e, cevaatının on iki bin dedik ya bunların çok sepsi sahabedir belki yarısı değil. Bunların içinde Hazreti Osman'ın muhasarasına kuşatmasında bulunanlar var. Ama kanına karışmış, karışmamış ayrı dava. Fakat kuşatmada çok adam vardı kuşatmada. İçeri girip kanına girenler tabii sayılı. Şimdi bunlar dediler ki Hz. Ali Efendimiz bunu anlaşmak istiyor ya, çağırıyor bunları görüşelim anlaşalım. Şimdi Hz. Ali Efendimiz'in ordusunda bulunan bu Hz. Osman'ın kanına karışanlardan Karcanlar Ne yaptılar? Efendim? Korktular. Neden korktular biliyorsun Şimdi dediler ki Hazreti Ali bu Ayşe Talha Zübeyir bir toplansalar bunların ikisi de hepsi de anlaşırlar ki kim Osman'ın kanına girdiyse bunu seçelim bunu kısas yapalım. Anlaşırlar mı? Anlaşırlar. Zaten dava bir, davaları bir çıkıştır. E şimdi bu arada dediler, biz yanarız. Bu içeridekiler. Bir de şimdi, ki, kimisi korkuyor, mesela ben yaptım diye korkuyor. Kimisi de diyor ki, şimdi bu kim vurduya gidebilirim, çünkü ben kuşatmaya karıştım. Kuşatmaya karıştığım için kuşatmaya karışanlar seçilecek, ayrılacak. Bu tespitte kanına karıştım mı, karışmadım mı çıkacak. Burada yani biz gidebiliriz, diye bu korkanlar... Efendim, küçük ufak tefek taş, sopa, ok, mok birbirine atışmaya başlarken peşinden köleler, köleler de var işin içinde, köleler bunlara tabi oldu. Peşinden bazı sefihler, efendim, daha hiç onlar ancak birbirlerine çağrı yapıyorlar. Gelelim, görüşelim, haberleşme anında bu biz arada tespit ediliriz, de, biz çıkarız, kısa oluruz diye korkanlar atışmayı başlattılar. E şimdi atışmayı başladınca ona ona ona ona, ona köleler katıldı, cahiller katıldı, deliler katıldı. Ya böyle böyle. Oradan bir bi bi efendim bizden onlara mı ondan bir cemit erken bayağı bir şey çıktı. Kargaşa ve yaralı sayısı artıyor. Hazreti Ali Efendimiz şaşırdı. 2 reket namaz kıldı. Allah Teala'dan dua etti. Ondan sonra kendi cemaatine dedi ki: "Eğer galip olursanız sakın kaçanın peşine Düşmeyin, yaralıya saldırmayın, efendim, kimsenin malına dokunmayın, ganimet saymayın. Yani öyle ya, harp yap ganimet saymayın, kendilerinin malları, ölürlerse varislerinin malları, aman ha böyle bir savaş şeklinde girmeyin bu işe. Çünkü savaş olsa kaçanın peşine düşersin, yaralıyordur, hani düşman, kafir olsa, şu olsa bu olsa. Bu savaş şekli değil ve lakin... Burada bir müdafaa gibi bir şey doğdu. O oradan o oradan derken aradaki işte o esas katiller ve onlar o muhasaraya katılanlar olan bize olur diye başlattılar işi. Seçilmeyelim yani aradan. Çünkü iki taraf anlaşır bizi tespit ederler. Kim olduğumuzu. Bundan korktular. E, tam harp işte patladı. Epey bir şey oldu. Hz. Ali Efendimiz Hz. ile harte karşılaştı. Karşılaşınca dedi gel dedi Teala ve bir şey yapmayacağım, gel. Geldi tek tek Allah, dedi Allah hakkı için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, senin, e, e, sen benim elimden tutmuştun böyle dedi bir kere, elimi böyle bükmüştün ikimiz el ele tutuşurken Resulullah dedi ki, sen haksız yere Ali ile çarpışacaksın ve haksız olacaksın, sonra Ali galip gelecek demişti hatırlıyor musun deyince, dedi ki çok zaman geçti vallahi unuttuğum şeyi bana hatırlattın dedi ben yoğun bu süreçte. Hazreti Zübeyir çekildi. Ondan sonra ben dedi sulh için geldim ama bu işi karıştıranlar bizi içine düşürdüler bu için ne olduğunu anlamadık. Harp patladı. Barıştan ümit kesildi. Efendim Hazreti Ali efendinin tarafı galip geldi. Ölü sayısı on üç bin. Ya on üç bin ölü sayısı. Hazreti Talha da şehit oldu. Evet Hazreti Ali'nin adamlarından Tevr-i İbni diyor ki Harbin son saflarında Talha'ya rastladım. Talha dedi ki bana sen kimin tarafındansın tam ölecek dedi kimin tarafındasın dedi ben Emirül müminin Ali'nin tarafındanım deyince dedi ki elini uzat da sana biat edeyim de Hz. Ali'nin adamına biatli gideyim yine ben dedi biatı bozmuş gitmeyeyim ahirete bak onlara nasıl nasıl boluyordu. hak davaları olduğu için e, mübarek yine efendim o da e, biatı etti işte dedi Ali'ye niyet sana biat ediyorum sen ona git elini götür benim biatımı götür dedi öyle ruhunu teslim etti Hazreti Ali'ye gittim diyor, haber verdim dedi. Allahu Ekber, sadaka Rasulullah. Dedi Resulullah doğru söyledi. E, Talha, cennetle müjdelenmiş. E, biatını bozup cennete giremezdi. Mutlaka biat ona nasip oldu. Biatını tazeledi de öyle cennete girdi. Çünkü Talha, aşereyi mübeşşere. Mübeşşere'den. Ondan sonra, efendim Ayşe anamızın yanına geldiler. Harp bitti. Ayşe anamız hevdeç içinde. Hevdeç devenin üstüne öyle bir yer e, oturak var üstünde perdeleri şeyleri hijapları örtüleri var hiç dışarıdan bakan göremiyor öyle bir yer yapılıyor devenin üstüne onun içinde Ayşe anamız dedi ey müminlerin annesi efendim Abdullah İbni Yezid ibn Verka sahabeden o diyor ki anne ey anneciğim diyor Osman şehit edilince ben sana gelmiştim. Demiştim ki ne emrediyorsun bana ne yapayım? Sen de demiştim ki demiştin ki İlzem Ali'yen Ali'ye biat et Ali'ye sarıl. Bak Ayşe anamız o zaman ne demiş? Sorana Ali'ye biat et demiş. Yani hep niyetlerin doğruluğunu anlıyor musunuz? Yani baştan şey yok yani kötü niyet önceden olur da sonradan bahaneler çıkarır. Böyle bir şey yok. Bugün ne demiş? Ali'ye biat et demiş. Yani Hazreti Ali ile arasında bir şey olsa ona biat ettirmez başta. Sen dedi bana Ali'ye biat et demiştin. Şimdi bu ne iştir? Deyince Ayşe Anamız sustu. Deveyi kestirdiler. Deve kesildi o Cemel esas. o Deveyle geldi ya. Deve kestiler. Ayşe Anamız'ın e, erkek kardeşi vardı. Ebu Bek Sıddık'ın oğlu Muhammed. O indi bir adam daha indi. Hevdeciyi aldılar. E, yani deve kesilince... Ellerinden tuttular, taşıdılar. Hz. Ali Efendimiz'in önüne Ayşe anamızı getirdiler ama deve, o hevdecin üstü o kadar o kalmış ki. Çirp olmuş. Hır tarafa ok. Hevdecin. Ayşe anamız için de sağ. Resulahane buyurdu? Az kalsın ölecekken dönecek dedi, kurtulacak. Dedi. <gülüyor> Ee, kardeşi dedi ki bir şey bir ok isabeti aldın mı dedi? Yok bana bana bir şey olmadı dedi. E ee, Hazdal Efendimiz kardeşine bir de annara emretti. Dedi ki bunu hevdeci yenileyin, üzerinde bir kubbe yapın. Güzel efendim, sarın, sarmalayın. Evini düzeltin bu şeyleri. Ondan sonra geldi selam verdi. Ey anneciğim nasılsın? Hazdal Efendimiz dedi. Keyf-i entiyam dedi. Hayr üzereyim elhamdülillah dedi. Dedi Allah seni afetsin. Mahbiret etsin yani. Senin bulunman burada da bir, bir hata oldu işte hatta. Allah seni mahbiret etsin dedi. Bütün insanlar eşraf, bütün millet geliyor. aşağımıza selam veriyorlar. O kapalı. Evde için içinde görünmüyor. Selam verdiler, selam verdiler. Ondan sonra Basra'daki en büyük ev evde misafir oldular. Abdullah bin Kuleyd'in evinde. Tam yola çıkacak gün Efendim, ağamımız veda etti. Onlara dua etti. Dedi ki, birbirimizin aleyhine konuşmayalım. Benim Ali ile aramda bu zamana bir şey olmamıştır. Yani baştan bir hiçbir şey geçmemiştir ki uzatalım. Efendim, öyle mi dedi? Azraz doğru söyledin. Benimle şey hiçbir şey yok. Hazreti Ali Efendimiz on sonra dedi ki, dünyada da ahirette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesidir, anamızdır ona göre tazim edelim çünkü ne buyurmuştu ona? Aslanımız Ayşe eline düşerse yumuşak davran. demişti. Ve Hz. Ali Efendimiz yaya kaç mil refakatinde yaya yürüdü Hürmete. Basayı çıkarına kadar tazim etti. Ee, ondan sonra da dedi ki oğulları Hasan Hüseyin'e bir gün boyunca da siz yürüyün peşinde tazimen. Böylece Resulullah'ın emrine imkisal ve e, anamıza ikram yaptı. Bir hadisinde Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendi dedi ki Ayşe eline düşerse onu rahat edeceği evine sağ selamet geri gönder. Ha, demişti. Onları hep hatırladığı için efendim, analık hakkını da ödemek için bu şekilde yaptı. Efendim Sonra Hazreti Zübeyr radıyallahu anh, dedi ya ben seninle savaşmayacağım dedi hani. Hazreti Ali şehit oldu. Odan bir adet. Hazreti Zübeyr de vazgeçti. Yani dedik ya hatırlattı hadisi. Unutmuştum bu hadisi dedi. Ben haksızım. Tamam dedi. O da vazgeçti fakat Amr ibn Cürmuz isminde birisi Hazreti Zübeyr'i şehit etti. Şehit etti ki çünkü Hazreti Ali Efendimiz daha evvel geçen hafta hatırlıyor musunuz? Talha ile Zübeyir de şehit olacak demişti ben de olacağım demişti hatırlıyorsanız Hazreti Ömer'in e, şehitliğinde Hazreti Osman'ın şehitliğinde söylediği söz aynen tahakkuk etti ve efendim kılıcını Hazreti Ali Efendimize getirdi dedi ki Hazreti Zübeyir'in kılıcını getirdi yani onu öldürdüm kılıcını sana getirdim der gibi Hazreti Ali Efendimiz dedi ki Emâlallahi Rabbekurbeten sahibi bu hadd-i seyyf am Sen biliyor musun bu kılıcı dedi? Bu kılıcın sahibi olan Zübeyr Resulullah'ın yüzünden sallallahu aleyhi ve sellem önünden ne belaları bu kılıçla açtı. Kainatın efendisini bu kılıçla müdafa etti o zat. Sen onun mu öldürüp de kılıcıyla alıp bana getiriyorsun. Bu Rasûlullah'ın halasının oğlu Zübeyr ki kainatın işine bu kılıçla bu kadar müdafaa etti. dedi. efendi kızdı ona. o da zannediyor bir şey. ben Zübeyr'in katili benim falan. gelmiş içeri. dedi. ebu katib bin safiyye ki "Her Her peygamberin havarisi var. Benim havarim Zübeyr'dir." Resulullah buyurdu. Hazdal efendimiz kızdı dedi ki Safiye'nin oğlu Safiye Resulullah'ın halası. Dedi Safiye'nin oğlunu Zübeyr'i öldürüp de iftihar mı edilir? Cehennemle müjde olsun sana dedi. Sana cehennem müjde olsun dedi. Evet. Resulullah'tan işittim katil İbn Safiye definnar. Safiye'nin oğlunu öldüren ateştedir Rasulullah Resulullah Bak onu da haber vermiş. Safiye'nin oğlunu öldüren yani Zübeyr'i öldüren dedi. Bak Hazreti Aleyhi Efendimize görüyor musunuz şimdi konuları görüyor musunuz? Anlıyor musunuz şimdi davanın bir olduğunu? Adam kalkıp da efendim ben onu senin hasbını öldürdüm havasına girince ne diyor ona? Ateş müjde olsun sana diyor. Sana mı düştü o iş? Biz demedik mi size peştene düşmeyin kimseye saldırmayın. Efendim zaten geri çekilmiş harfler. efendim. Sonra ee, Talha'nın oğlu geldi. Kardeşimin oğluna merhaba dedi. Mallarını ayırtmış. Dedi ben dedi korktum dedi yağmalarlar mağazı diye. Talha'nın oğluna babanın malını sana vereceğim diye sakladım dedi. Onlara teslim etti. Ondan sonra efendim şöyle buyurdu ki Talha Zübeyir ve ben şu ayete mazhar olacağımıza Ümit ediyorum. Ne buyuruyor? Estağidü billah. Ve neze'nâ mâ fî min gillin <gülüyor> ikhânen ala sürurim mutekâbilin Biz cennete girenlerin kalplerindeki bütün kıllu gışı soy çıkarttık. Kardeş olarak cennette köşklere oturacaklar, serirlere kurulacaklar, karşılıklı oturacaklar. Talhazübeyir hepimiz dedi cennette öyle rahat oturacağız hiç içimizde bir şey olmayacak birbirimize karşı onun için öbürleri düşünsün şimdi sen kalkıyorsun 1400 sene evvel bu hadiseni alıyorsun ondan sonra sahabeye sövüyorsun sayıyorsun Hz. Ali Efendimiz radıyallahu bu kadar efendim için üzerine durdu efendim bu cemel ehli Hz. Ali'ye karşı çıkanlar için sordular. Müşrik mi oldu bunlar? dedi ki yok şirkten kaçtılar. <gülüyor> az dalemlerimiz diyor şirkten kaçtılar. Munafık mıdır bunlar? dedi munafıklar Allah'a çok az zikreder, bunlar çok zikreder. Peki kimdir bunlar? dedi ikvan öne abe kawaleyna maum bi kefera velafesqa kardeşlerimiz bize karşı çıktılar kardeşlerimiz kafir değiller acaba fasık da değiller günahkar da değiller. Niçin? İstihatları var, tevilleri var. Bir de gayri ihtiyari gelişen olaylar var. Onların istemedikleri şeyler usule gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Onun için şimdi burası baya bir efendim Cemel Vakı ee, ne ilimler bize öğretti, ne hadiseler bize öğretti. Ama en önemlisi şunu öğreniyoruz ki sahabe-i davaları, hakkı meydana çıkarmak ve Hazreti Osman'ı şehit edenlerden kısas hakkını almak. Mevzu bu. Bu arada gelişmelerden efendim e, sahabe-i kiram hazaratının kastı yok. Savaşı başlatanlar o görüşme başlasında e, dava görülecekken savaşı başlatanlar kim? Hazreti Osman'ın kanına karışıp da Tespit ediliriz, kısas oluruz, korkan süfeha takımı. Onlar başlatanlar. Anlayabildiniz değil mi epey? Evet, inşallah bu ilimlerse lazım. Yarın bugün bir, bir safıkların konuştukları laflara cevap vermeniz için bu konuları bilmeniz bu kadar olsun, bilmeniz lazım. Ancak işin en önemli noktası içtihat hatası konusudur. O içtihat hatasında da bir ecir alındığını bilen Efendim sahabe-i tazimden başka bir ifade kullanmaz. allah Teala cümlemize sahabenin tazimiyle çene kapamayı nasip eylesin. Amin. Ehli sünnet itikadından ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Evet. Şimdi bir hadis-i şerif sormuşlar bu kardeşlerimiz. Ben Bu hadis-i şerif sahiptir ben de biliyorum manasını bakalım şehrlere. Ben kütümevler ve Ali'um Mevla Bu hadis sahihtir. Soran kişiye söylüyorum. Hadisin manasını ben size vereceğim inşallah. Şehlere bakmak lazımdır. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Let's shout. Uh-huh. Yeah. Yeah. And no. now Subhani Rabbin Aleyhi Lâle'l-Vâbül-Hâmdü'l-Lâ Rabbil Alemin Salatu ve Selamu alâ Seyyidil Mursalin Muhammedin ve alâliye ve sahbihi ecma'in Allahümme ya alim ve azîm La ilâ illâ tevlâna abdu illâ iyyâk Fe afa'annâ ve afinâ Teqabbel minnâ inneke entessemî'ul-alim Allahümme de'an nebiyyena Muhammedâ Sallallahu aleyhi ve sellem ve الله انجلوا قال الجنه ما قرب إليها من ما بك من النار ما قرب قول وعمل اللهم انجل خير ما اجلكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بك من شر محمد صلى الله عليه وسلم وانت المشان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين, يارحم الراحمين. Sen bu ayetlerinde muhacir ve ensardan İslam'a en evvel girenleri medhayledin. Ve ya Rabbi onlardan razı olduğunu, onların da senden razı olduğunu beyan ettin. Ve altlarından ırmakla rakan cennetleri onlara vaat ettin. Bu en büyük kurtuluştur diye teşvik ettin. Ve ya Rabbi o muhacir ve ensarın ardından ''Ve'llezînettebeûn ihsan. İman, ibadet ve ameli salih ve ihsan makamında, onlara tabi olanlar diye tebain tebe tabi'in kıyamete kadar gelecekleri de ilhak ettin. Bizi de o tabiine ilhak ile yarar. O muhacir ve ensarı sevenler cümlesine ne ilhak ile? Seven sevdiyle beraberdir sırın namaz hare ile. Biz de sabi kiramdan ayırma ya Rabbi alaemin. Bize de ihsan nasip eyle, Amin. müşahede makamın nasip eyle, Amin. sana görür gibi ibadet nasip eyle Amin. biz seni göremiyorsak da senin bizi gördüğünü bilmek bize nasip eyle Amin. ya Rabbi ondan sonra münafıkları zehmettin ya Rabbi sen o münafıkların bütün alametlerinden bizleri halasayla ya Rabbi ondan sonra bir takım iyi amellere kötüleri de karıştıran günahlarını itiraf eden kullarını beyan ettin biz de okullarındanız, Günahlarımızı itiraf ettik ya Rabbi. İyi amelimize kötü de halt ettik, karıştırdık ya Rabbi. Ama onlara da umulur ki Allah tevbelerini kabul edecek. Ve mağfiret eden, rahmet eden Allah'tır ya Rabbi. Müjde verdin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bize de tevbe nasip eyle ya Rabbi. Evet. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi tertemiz amel kimden çıkar ya Rabbi. Sade iyilik yaptım kim diyebilir ya Rabbi. Hepimiz günahlarımızı karıştırdık ya Rabbi hayırlarımızı ama sen tevbeleri kabul edensin iyiliklerimizi hasenatımızı ağır getir ya Rabbi. Amin. Ondan sonra ya Rabbi alemin habibini emrettin onların mallarından sadaka al. O sadakalarla onları temizle, günahlarından arındır diye. Onlara müjde verdin ya Rabbi. Sen de verilenlerle ya Rabbi bütün mallarımızı tezkiye eyle. Amin. Kalplerimizi tathir eyle. Amin. Bütün günahlarımızdan bize eyle. Cehennem ateşinden bize azat eyle. Azat eyle. Allah semidir, alimdir, hakkıyla eşiden ve bilendir ya Rabbi. Böylece bildik, böylece inandık. Bu itikada sabit eyle. Amin. Ve neticede ya Rabbi. Kulların bilmiyorlar mı ki tevbeleri ancak Allah kabul edebilir. Sadakaları ancak Allah alır. Ve Allah tevvaptır ve rahimdir buyurarak Ya Rabbi aş-ı şerifi hitama erdirdin, bu ayeti kerimeyi hitama erdirdin. Ya Rabbi alemin ve ahiren nasır. Biz biliyoruz ve şüphesiz inanıyoruz. Tevbeleri ancak sen kabul edebilirsin. Bizi ancak sen affedebilirsin. Ve buradan tertemiz sen çıkarabilirsin. Verdiklerimizi, kurbanlarımızı, hayırlerimizi sadakalarımızı, zekatlarımızı ancak sen alırsın. Ve sana ulaşır Ya Rabbi. Ve ya Rabbel alemin biz eksik noksan her işimiz ya Rabbi e, karışık ancak sen tevvap ve rahimsin cümlemize ya Rabbi tevbe nasip eyle, dönüş nasip eyle Amin. rahmetine ile eyle muamele ile ya Rabbi en netice ve senden son dileğimiz olarak bize sana ne layık ise onunla muamele eyle Amin. bize bize yakışanla muamele eyleme ya Rabbel alemin. Amin. Ya Rabbi bu cemaat buradan da almadın. Affeyle, mağfiret eyle. Amin. Oruca kuvvet nasip eyle. Gece namazlarına kuvvet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ihyasına muvaffak eyle. Dostlarının bayramına elhak eyle. Hacca uğradıklarımızın haccını mevrur eyle. Amin. Bize de nasip eyle. Amin. Biz de onların dualan elhak eyle. Amin. Bizden evvel ölenlere garip etmehmet eyle. Amin. Amin kabullen nur eyle makamların cenneti bu cemaatlere gelmelerinin bu cemaatleri sevmelerinin karşılığını onlara göster ya Rabbi razı ve memnun eyle Amin. ya Rabbi azapları varsa şu on geceler hürmetine defu rafizale eyle Allah'ın cennet bahçesine tebdil eyle Amin. ya Rabbi bizler de son nefeslerimize iman hüsnü hatim eyle çene kapamak nasip eyle Amin. ahir akıbetler eyle bu iman emanetimiz sana emanetsen muhafaza eyle abim son nefese kadar ehl-i sünnet akidesinden ayırma bizi el i biz çıkaracak inançtan fikirden sözlerden de uzak eyle amin. şahıslardan da uzak eyle ya Rabbi ehl-i sünnet dışı firkaların programlarına toplantılarına merasimlerine katılıp kutlamaktan da muhafaza eyle amin. en ufak bir meyille ehli bit ya Rabbi özenmeyi bize bize nasip eyleme ya Rabbi amin. çoluk çocuklarımızı da muhafaza eyle ya Rabbi namidiyenlerine harcayın azat eyle ve Allah'ım zultu ile kabule karine Sevgili Efendi hayırlı uzun ömürler, sıhhatü afiyetler. Amin. İhsan eyleyip başımıza eksik eyleme yokluğunu Amin. gösterme ya Rabbi. Amin. Anne manevi yolculuğumuzu itmama muvffak eyle. Rabbi kendisine fevk kat tecelli ihsan buyurup. Bizi ondan onu bizden. Cümlemize Efendi babamızdan, İsmet babamızdan ve sisleyme şakımızdan ve Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ashabından dünyada ahirette eyleme ya Rabbel Amin. ya Engelleri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. İslam'a yardım edenlere yardım eylesin. Askerlerdeki polis kardeşlerimizi, asker kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eylesin. Bütün İslam vatanlarını bütün afetlerden muhafaza buyurun. Amin amin ya rahme tabareke ve ya el şeref sallallahu aleyhi ve el